yüz eser. Kerile ve Dimle. Beydeba. Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar merhaba. Hint Edebiyatı'nın ünlü bir yazarını Beydeba'yı ve onun birçok yazara esin kaynağı olan eseri Kelide ve Dimne'yi tanıtacağız. Hoş geldiniz. Bundan yüzyıllar önce Büyük İskender, batıdaki ülkelerin hükümdarlarını yenmiş, doğudaki ülkelerin hükümdarlarıyla savaşa girişmiş. Kendine meydan okuyanları yenmiş. Bundan sonra İskender, Çin ülkesine hareket etmek üzere yola çıkmış. Yolu üzerindeki Hint hükümdarına boyun eğdirmek, onu da hakimiyeti altına almak istemiş. Bu sırada Hindistan'ın başında Fur adında güçlü bir hükümdar bulunmaktaymış. İskender'in Hindistan üzerine yürüdüğünü haber alan Hint hükümdarı, etrafta bulunan askerlerini toplayarak İskender'e savaş açmış. Hint hükümdarı savaş için eğitilmiş filler, düşmanı parçalamak için azdırılmış canavarlar, eğerlenmiş koşulmuş atlar, keskin kılıçlar ve sivri mızraklarla çok kısa bir zamanda savaşa hazırlanmış. İskender, Hint hükümdarının ülkesine yaklaşınca bu hazırlıkları haber almış ve hazırlıksız savaşa girmenin doğru olmayacağını anlamış. Çünkü İskender akıllı, savaş deneyimine sahip, bilgili ve kurnaz bir adammış. Onun için acele etmemiş ve çare aramaya koyulmuş. Sonunda çareyi ordugahın etrafına hendek kazdırma da bulmuş. Kelile ve Dinme adlı eser böyle başlar. Hindistan'la savaşa girecek olan Büyük İskender, ayakları tekerlekli, içi yanıcı bir maddeyle dolu, bakırdan atlar yaptırır. Atlara insan heykelleri oturtur, ordusunun ön saflarına yerleştirir. Filler tutuşturulmuş atlara saldırdıklarında bozguna uğrarlar. Onların bozgunu İskender'e savaşı kazandırır. Savaşı kazanan Büyük İskender adamlarından birini hükümdar ilan eder ve bir süre sonra Hindistan'dan ayrılır. Onun gidişiyle Hint halkı ayaklanıp yabancı hükümdarı düşürerek kendilerinden birini Depşelim Şahı başa geçirirler. Depşelim Şah güçlendikçe şımaran bir lider olur, halkını küçümser, onlara zulmeder. Depşelim Şah'ın zulmüne dayanamayan erdemli bilgin Beydeba ...öğrencilerini toplayarak bir konuşma yapar. Kendinden dinleyelim. Depşerim'in durumunu uzun uzun düşündüm. Onun adaleti bırakarak halka zulmetmesi... ...vicdanımı rahatsız ediyor. Bizim gibi erdemli ve bilgili insanlar... Hükümdarlar kötü yola saptıkları zaman onları adalet ve merhamete çağırmakla yükümlüdürler. Göz yumar da görevimizi yerine getirmezsek halkın gözünde cahillerden daha cahil bir duruma düşmüş oluruz. İşte sizi bu iş için buraya topladım. Siz benim ailem sayılırsınız. Sizlerle fikir alışverişinde bulunmak istiyorum çünkü tek başına kalan ve yalnız kendi düşüncesiyle hareket eden adam kimsesizlik yüzünden zarara uğrar. Akıllı adam aklını ve bilgisini kullanarak başkalarının silah zoruyla başaramadıklarını başarır. Tarla kuşu ile fil masalı buna en iyi örnektir. Beydebağ'ın öğrencilerine anlattığı masalı okuyalım. Evvel zaman içinde bir tarla kuşu yaşarmış. Bu tarla kuşu bir deve kuşu yumurtasını yuva edinmiş. Zaman zaman gelip buraya yumurtlarmış. Tarla kuşu bir zaman sonra burada kuluçkaya yatmış ve yavru çıkarmış. Bu kuşun yuvası da bir filin yolu üzerindeymiş. Fil su içmeye bu yoldan gidermiş. Fil bir gün yine buradan geçerken tarla kuşunun yuvasını çiğnemiş, yumurtalarını ezmiş ve yavrularını öldürmüş. Tarla kuşu yuvasına döndüğü zaman başına gelen felakete filin neden olduğunu anlamış. Hemen uçarak filin karşısına gelmiş ve ağlayarak şöyle demiş. Ey koca fil ben senin komşuluğuna sığındığım halde niçin benim yumurtalarımı ezdin ve yavrularımı öldürdün? Beni küçük ve hor gördüğünden mi? Fil evet diye cevap verir. Tarlak kuşunun intikamı acı olur. Saksğanların ve kargaların yardımıyla filin yiyecek bulmasını engeller. Tarlak kuşu ikinci adım olarak ...kurbağalardan destek alır. Onların desteğiyle Filin uçurumdan yuvarlanmasına neden olur. Bütün kemikleri kırılan fil acıdan inlerken... ...tarla kuşu kanatlarını çırparak... ...ey gücüyle övünen ve beni hor gören zalim. Benim akıllı davranışım karşısında... ...senin büyük gövden ve sersem kafan... ...ne kadar da çaresiz kaldı. Bir dakika. Kuşların fili nasıl engellediğini... ...kurbağaların desteğinin ne olduğunu söylemedik. Bunu öğrenmenin zevkini okurlara bırakalım diye düşünmüştüm. Devam edelim mi? Masalı bitirdikten sonra Beydebağ öğrencilerinin düşüncelerini öğrenmek ister. Öğrenciler Beydebağ'ın başına gelebilecek olayları öne sürerek itiraz ederler. Bu itirazlara karşı Beydebağ depşerim şahla görüşmeye gider ona uzun ömür dileyerek söze başlar. Yine kendinden dinleyelim. İnsanı hayvandan ayıran dört önemli özellik vardır. Bunlar hikmet, iffet, akıl ve adalettir. Bu özelliklerden iyilikler doğar. Kötülükler de bu özelliklerin zıttından kaynaklanır. Ey hükümdar! Atalarının daha önce oturduğu tahtta şu an sen bulunuyorsun. Senin ataların halkını doyurdu ve halkına karşı merhametli davrandı. Fakat sen halkını küçümsedin, adalet ve merhamet yerine zulüm ve azgınlığı seçtin. Söylediklerim sana ağır gelmesin, senden maddi ve manevi herhangi bir beklentim yoktur. Amacım sana yardımcı olmak ve seni manevi tehlikelerden korumaktır. Beydebağ'ın akıllı ve erdemli konuşmaları, Şah'ın hoşuna gitmez. Onu hapse attırır. Bir süre sonra, Depşelim yaptığı hatanın farkına vararak, Beydebağ ile tekrar görüşür, ondan özür dileyerek vezir olmasını ister. Depşelim Şah, Beydebağ'ın öğütleri ve yol göstermesiyle sevilen, adil bir hükümdar olur. Depşelim Şah, yalnızca halkı tarafından değil, komşu ülkelerin hükümdarlarınca da sevilen, saygı duyulan bir hükümdardır artık. Günün birinde kendinden önce yaşayan birçok insanın kalıcı eserler bıraktığını fark eden devşelim, Beydebağ'ya, ey bilgen kişi, benden önceki kimselerin öldükten sonra hayırlı anılmaları için kitaplar yazdığını veya yazdırdığını gördüm. Bir gün ben de öleceğim. Arkamdan insanların hayır dua edeceği bir eser bırakmak istiyorum. Benim adıma bütün aklını ve bilgini kullanarak bir eser yaz. Bu eser Görünüşte halkı idare ve terbiye etsin ama... ...gerçekte hükümdarların ahlak ve siyasetini anlatsın der. Eğlenceli ve hikmet dolu bir eser isteyen Depşelim Şah'ın önerisini kabul eden Beydeba... ...bir yıl süre isteyerek en güvendiği öğrencisiyle çalışmaya başlar. İçinde çeşitli hayvanların konuşturulduğu 14 bölümlük bu eseri... ...Kelile ve Dimle adıyla Depşelim Şah'a sunar. Biraz uzun bir girişten sonra... Kelile ve Dimney'i anlatmaya başlayabiliriz artık. Milattan önce birinci yüzyılda yaşadığı söylenen Bedeba hakkında fazla bilgimiz yok. Eserin girişindeki bu uzun bölümü hem Kelile ve Dimnenin nasıl oluştuğunu hem de eserin baş kahramanları Beydeba ve Depşelim Şahı tanımamız açısından yararlı bilgiler verdiği için aktardık. Haklısın. Gerçek ismi ve kökeni hakkında birçok farklı görüş bulunan Bedeba'nın Ketku adında bir Türk olduğu. Bakü'de doğup Hindistan'a göç ettiği söylenir. Ölüm yeri ve tarihi bilinmiyor. Fab türünün en önemli örneklerinden biri olan Kelile ve Dimne, Mirattan sonra 6. yüzyılda Farsçaya çevrilerek tanınmaya başlar. Eser 8. yüzyılda Abdullah İbni Mukaffa tarafından Arapçaya, daha sonra Yunanca, İbranice, Latince İspanyolca ve Fransızca'ya çevrilir. İç içe geçmiş öykülerin yer aldığı bu eser adını ilk bölümündeki hikayelerin kahramanı olan iki çakaldan alır. Kelile doğruluğu ve dürüstlüğü, dinle yanlışlığı ve yalanı simgeler. Az önce sözünü ettiğimiz 14 bölüm, Beydeba'nın ustaca kurgusuyla Depşelim Şah'a vasiyet edilen 14 vasiyet özdeyişin bilgin Beydeba tarafından masallarla açıklanmasıdır. Vasiyet özde işlerin hepsini sayabilecek miyiz peki? Hepsini sayamayız elbette. Onları okuyuculara bırakıp eserden kısa bir bölüm okuyalım. Vaktin birinde Hindistan ülkesinde Depşalim Şah adında bir hükümdar yaşardı. Halkı ve ülkesi için çalışmayı çok severdi. Gecesini gündüzüne katardı. Bu yüzden ülkesi geliştikçe gelişmişti. Halkı da çok mutluydu. Depşelim şah bir gece rüyasında nur yüzlü bir ihtiyar görür. İhtiyar onu kutsayıp doğuya gitmesini... ...orada kendini bir hazinenin beklediğini söyler. Depşelim uyandıktan sonra yollara düşer. Uzun bir yolculuktan sonra karşılaştığı bir derviş hazinenin yerini gösterir. Gösterdiği yerde gerçekten paha biçilmez bir hazine ile içinde ayrıca Depşelim Şah'a yazılmış bir mektup vardır. Mektubu yazan hükümdar Hoşing cihadadır. Cihadar hazine ile beraber 14 vasiyet bıraktığını Depşelim Şah'ın bunları okumasını ve vasiyetleri yerine getirmesini istemektedir. Depşelim Şah okunan vasiyeti dikkatle dinler. Vasiyette bir ek olduğunu görür. Bu ekte Şah'ın vasiyeti daha iyi anlaması için Serendip Dağı'na gitmesi, Beydeba adlı bilgini bulup on dört öyküyü dinlemesi gerektiği yazılıdır. Depşelim Şah dağlar, denizler aşar, günler sonra Serendip'e ulaşıp Beydeba'yı bulur. Birlikte iyi vakit geçirirler. Beydeba birbirinden güzel öyküler anlatır. O öyküleri okuyuculara bırakalım okusunlar. <gülüyor> bırakalım ama ilk vasiyeti de okuyalım. Ben okuyorum. Bir padişah kendine bağlı kimselerden birini çok fazla sevebilir. Bunu gören bazı kişiler rahatsız olabilirler. Padişahın o adama yakınlığını kıskanırlar. Sevgisini çok görürler ve o kişiyi padişaha kötülerler. Onun hakkında çeşitli yalanlar uydururlar. Böyle bir durumda padişah söylenenlere inanmamalıdır. Kişiliğini iyi tanıdığı, kendine yakın hissettiği o adamı korumalıdır. Şah, Beydeba'dan, ''Padişahların, fitnecilerin sözlerine kulak asmamaları gerekir'' anlamına gelen bu sözleri açıklamasını ister. Beydeba kabul eder. Dinleyelim. <Gülüyor> Evvel zaman içinde Vesta taraflarında üç oğul sahibi yaşlı bir adam varmış. Bu oğullar büyümeye başladıktan sonra babalarının servetine göz dikmişler ve baba serveti yemeye başlamışlar. Ellerinden herhangi bir iş gelmediği için kendilerine ve başkalarına hayırları dokunmuyormuş. Babaları çocuklarının bu durumunu görünce onları azarlamış. Onlara bu yanlıştan dönmeleri için öğütler vererek şöyle demiş... Ol. Dünyada insan üç şeyin ardından koşar ve bunları ancak dört şey ile elde edebilir. Ardından koşulan bu üç şey cömertlik, erdemlilik ve ahirete hazırlıklı olmaktır. Bunları elde edebilmek için gerekli olan dört şey ise helal rızk kazanmak, kazanılan şeyi iyi korumak, onu bereketlendirmek... Sonra da bu kazancı insanlar için kullanarak dünya ve ahiret mutluluğu elde etmektir. Çünkü helalinden kazanılmayan rızk, bereketsiz olur ve insanı mutsuz eder. Para kazanmasını öğrenmeyen, para tutmasını da bilemez. Kendinize gelin ve aklınızı başınıza toplayın. Oğullar bu sözlerden etkilenip kendilerine çeki düzen verirler. Büyük oğul yanına iki öküz alarak para kazanmak amacıyla evden ayrılır. Yolda adı Şetrebe olan öküz çamura saplanır çıkaramazlar. Sahibi de onu bırakarak yola devam eder. Yalnız kalan Şetrebe kısa süre sonra çamurdan kurtulup özgürce yaşamaya semirmeye başlar. Börtüsü dağları inletir. Ormanlar Kralı Aslan, Şetrebe'nin gök gürültüsüne andıran korkunç sesini duyar ve çok korkar. Korkusundan sarayından çıkamaz olur. Aslan'ın bu durumu sarayın yakınında yaşayan Kelile ve Dimle adlı iki çakalın dikkatini çeker. Bu çakallar akıllı, zeki ve bilgilidirler. <gülüyor> Hükümdarımız olan aslan son zamanlarda saraydan hiç çıkmıyor ve kimseyle görüşmüyor. Bu konuda bir bilgin var mı? Sevgili ne? bundan sana ne? Biz hükümdarımızın kapı kullarıyız. Onun istediklerini yerine getirir, istemediklerinden uzak dururuz. Başkalarının işine burnunu sokan kimsenin durumu, marangozun işine burnunu sokan maymunun durumuna benzer. Maymun mu? Anlatsana. Ne olmuş ona? anlatayım. Eve zaman içinde bir maymunla bir marangoz yaşarmış. Bu marangoz günlerini ağaç keserek geçirirmiş. Kestiği ağaçların her arşınına bir kama sokarmış. Maymun da bu manzarayı seyretmekten büyük zevk alırmış. Bir gün marangoz başka bir iş için kestiği ağaçların yanından ayrılınca maymun büyük bir istekle marangozun işini yapmaya yeltenmiş. Ağaçlardan birinin üzerine çıkmış, kuyruğunu kamanın bulunduğu tarafa, yüzünü de karşı tarafa çevirmiş. Maymunun kuyruğu kamanın bulunduğu yarıkta sallanmaya başlamış. Maymun bir süre sonra merakından kamayı çıkarmış. Tam o sırada yarık kapanmış ve maymunun kuyruğu yarığın içinde kısılık almış. Maymun acıdan bayılacak duruma gelmiş ve imdad, Kurtarın beni! İmdat!" diye bağırıyormuş. <gülüyor> maymunun sesini işiten marangoz yetişip kurtarmış. "Bir daha olur olmaz şeye burnunu sokma!" diye azarlamış onu. <gülüyor> Kelinenin uyarılarına rağmen Dimne aslanla yakınlaşır, güvenini kazanır. Ona danışman olur. Kısa zamanda aslanın bir şeylerden korktuğunu anlayıp yardımcı olmaya çalışır. Şetrebenin tam o anda böğürmesiyle aslanın benzinin sarardığını görür. Ses kaynağına gidip bakmak için aslandan izin ister, kendi de sesin sahibini merak eder. Dimne sesin bir öküze ait olduğunu anlayınca çok şaşırır. Şetrebe ile konuşur, onu Aslan'ın yanına gitmeye ikna eder. Aslanla ile Şetrebe çok iyi anlaşırlar. Şetrebe'nin ağırbaşlılığı, akıllı görüşleri Aslan'ın hoşuna gider ve onu kendine baş danışman yapar. Onların bu yakınlaşması Dimle'nin canını sıkar. Kelile'ye durumu anlatır. Şetrebe'den kurtulması gereklidir ve bunun için planlar yapmaya başlar. Kelile onu engellemeye çalışır. Eh artık burada bitirelim. E, Dimle'nin öyküsünü bitirseydik... <gülüyor> Dimle'nin öyküsü yaklaşık 20 yan öyküyle süslenmiş. En güzeli okurlara kalması. Peki ile arkadaşına yardım edecek mi? Dimle şetrebeden kurtulabilecek mi? Hmm, yanıtlarımız ve birbirinden güzel masallar kitapta. Ayrıca geride 13 vasiyet özdeyişi ve beraberinde destekleyici öyküler de var. İçinde yalnızca masalların değil, güzel sözlerle öğütlerin de yer aldığı Kelile ve Dimle adlı eseri ve yazarı Beydeba'yı tanıtmaya çalıştık. Bugün aramızda olup bu heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.